Bir süredir benden felsefeyle alakalı videolar bekleniyor ki bunları çekeceğimin de sözünü vermiştim. Bu videoların bazılarında felsefi akımlardan ve felsefi düşüncelerden bahsedecek, örneğin ahlakı, erdemi, iyiliği ve hareketlerimizin altında yatan felsefi düşünceleri inceleyecek ve elimden geldiğince tarihten bazı örneklerle bazı düşünceleri harmanlayarak sizlere bir şeyler sunmaya çalışacağım. Fakat bunu yapmadan önce bazı büyük filozofları tanıtmak, ve bazı büyük filozofların hayatından da bahsetmek gerekiyor. Ki bunu yapmaya da en beğendiğim filozoflardan birisi olan Sokrates'le başlayacağım. Sokrates'in kitaplarını ya da Sokrates'in savunmasını bundan sonraki videolarda ele alabiliriz. Bu videoda daha çok Sokrates'in etkilerinden bahsetmeye çalışacağım. Platon'un öğretmeni olan Sokrates, öğretme faaliyetini neredeyse tamamen öğrencileriyle kurduğu diyaloglar, konuşma ve söyleme yoluyla gerçekleştirdiği için onun elinden çıkmış tek bir sayfa dahi bizlere ulaşmış değildir. Oysa Platon'dan günümüze birçok metin ulaşmıştır. Örneğin savunma yani apologya, Sokrates'in kendisine açılan davada yaptığı konuşmasının öğrencisi Platon tarafından kaleme alınmış biçimidir. Ki apologya, apology kelimesiyle günümüzde hala kullanılmaktadır. Fakat küçük bir farkla, savunma anlamına gelen apologya, şu anda özür dilemek ve af dilemek anlamına geliyor. Sokrates'ten bize kalan birçok düşünce, birçok kelime ve anlayış var fakat bunlara henüz girmeyeceğiz. Öncelikle onun nasıl göründüğüne bakalım. İlk çağ heykel kalıntıları arasından bize kadar gelen büstüne bakılırsa Sokrates, yakışıklı olmaktan çok uzak, bir filozof içinse aşırı çirkin biriydi. Dazlak bir kafa, kocaman yuvarlak bir yüz, Göz çukurlarına kaçmış sabit bakışlı gözler, nice sofra sohbetlerine konu olan yassı bir burunla bu baş, filozofların en ünlüsünün değil de sanki bir hamalındı. Ama büste bir kere daha bakacak olursak taşın çıplaklığının ardında bu alçak gönüllü düşünürün, kendisini Atina'nın en seçkin delikanlılarına sevdiren şefkatiyle yapmacıklıktan uzak sadeliğini görmeye başlarız. Hakkında bilgimizin az olmasına rağmen Sokrates'i Aristokrat Eflatun'dan ya da ağırbaşlı bir filozof olan ve bilim adamı olan Aristo'dan daha iyi tanıyoruz. Onun siyasal karışıklıklara kulak asmadan, sırtından hiç eksik etmediği hırkasıyla, çıplak ayakla pazar yerinde dolaşarak gözüne kestirdiklerini yakalayıp söze tutuşunu, gerek gençleri gerekse bilim adamlarını ve özellikle politikacıları çevresinde toplayarak bazı terimleri tanımlamasını, örneğin iyilik, erdem, davranışlar, amaç, yaşam sebebi. Bunun gibi şeyleri aradan 2300 yıl geçmesine rağmen hala gözümüzde canlandırabiliyoruz. Çevresine üşüşen ve Avrupa felsefesini yaratmasında kendisine yardımcı olan bu gençler karma karışık bir topluluklardı. Aralarında Atina demokrasisini alaylı bir şekilde ele alıp incelemesine bayılan Eflatun ve Alkibiades gibi varlıklı gençler de vardı. Bunun yanında öğretmenlerinin yoksulluğu umursamayışını beğenip bunu bir din haline getiren Antistenes gibi toplumcular vardı ve efendilerle kölelerin ortadan kalkacağı, herkesin Sokrates gibi kaygısız ve özgür olacağı bir dünya düşünen, Aristippos gibi kurulu bir düzene başkaldıran kişiler de vardı ki bu da ileride komünizme dönüşecekti. Bugünkü insan toplumunu düşündüren ve gençliğin bitmez tükenmez tartışmalarına konu olan bütün sorunlar, Akıl yargısından yoksun bir hayatın insanoğluna yakışmayacağına inanan öğretmenleriyle aynı düşüncedeki bu bir avuç düşünürü ilgilendiriyordu. Aralarında her türlü toplumsal düşünce okulunun ilk temsilcileri ve belki de kökeni vardı. Açıkçası Sokrates'in nasıl bir hayat sürdüğü bilinmiyor. Bir iş yaptığı ya da yarınlarını hesapladığı görülmedi şimdiye kadar. Öğrencileri sofralarına onur vermesini istediklerinde onlarla birlikte masaya oturur, Sağlıklı ve güler yüzlü olduğundan çevresindeki kişiler onunla arkadaş olmaktan mutluluk duyar, çevresindeki herkes onu erdemli, bilgili, usta olarak yorumlar. Fakat özel hayatına baktığımızda karısını ve çocuklarını yüzüstü bıraktığını görüyoruz. Bu yüzden de evde rahatı veya huzuru yoktu. Karısı Ksantippe'ye göre Sokrates hiçbir işe yaramayan tembelin biriydi ama ne derse desin o da çocukları gibi Sokrates'e aşıktı. Sokrates 70'lerinde ölürken Ksantippe'de ardından acı çekenler arasındaydı. Belki çocuklarıyla ya da karısıyla çok fazla ilgilenememişti ama onun hayatını adadığı amaç, bilgiyi, erdemi ve mutlak gerçeği öğrenmek ve gerçek bilgeliğe ulaşmaktı. Tarihe baktığımızda bütün büyük liderlerin ve bütün büyük düşünürlerin genellikle çocuk yapmadığı ya da yaparlarsa bile adam akıllı bir baba olamadıklarını görüyoruz. Çünkü böyle insanlar için bir aileye bakmak, bir kadınla veya çocukla uğraşmak, asıl uğraşlarına zaman ayırmaktan onu alıkoyacağı için aslında zararlı bir yoldur. Öğrencilerinin Sokrates'e duyduğu aşırı sevgi, onun bir filozof olduğu kadar insancıl bir kişi olmasından da ileri geliyordu. Örneğin, savaşta Alkibiades'i kurtarmak için kelleyi koltuğa almış, kendisini riske atmıştı. İçtiği zaman efendice içer, kadehleri geri çevirerek soğukluk etmez, ama ölçüyü de kaçırmazdı. Öğrencileri en çok bilgeliğindeki alçak gönüllülüğünü severlerdi. Bilge olduğunu iddia etmez, sadece bilginin ardından seve seve koştuğunu söylerdi. Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir der ve verdiği bütün sözleri tutardı. Hatta öyle ki ölümünden önceki son sözleri bile verdiği sözlerle alakalıydı. Uğraştığı şeyleri hiçbir çıkar gözetmeden, hiçbir para beklemeden, tamamen karşılıksız ve amatörce sürdürürdü. Ona göre Delphi tapınağındaki bir kahin, onu Yunanlıların en bilge kişisi ilan etmiştir ve Sokrates de buna inanmamıştır. Dünyadaki en bilge kişi ben olamam. Kesinlikle benden daha çok şey bilen aydınlar, aristokratlar ve generaller olmalı. Fakat bunu bir kahin yani bir peygamber söylüyor. Ya peygamber yanılıyor ya da ben gerçekten en bilge kişiyim. Peki bunu nasıl anlayabilirim? Öyleyse bütün dünyayı dolaşarak, bilge denilen kişilerle tartışarak, hangimizin gerçekten bilge olduğunu görerek, sonunda kahinin mi yoksa benim mi doğru olduğumu göreceğim. İşte bu mantıkla ben aslında bilge değilim. Belki de bilge sanılan kişiler aslında bilge değillerdir ve insanlar cahilleri bilge sanıyorlardır. Öyleyse ben de bir cahilim. Çünkü ben hiçbir şey bilmiyorum. Ama ben hiçbir şey bilmediğimin farkındayım, yani bunu kabul ediyorum. Fakat insanlar çok şey bildiğini sanarak, aslında hiçbir şey bilmediklerini fark edemeyerek, tamamen gülünç ve rezil bir biçimde kitle ediniyor ve etraflarına insanları toplayarak bu bilgisizliği de bir hastalık halinde yayıyorlar. Öyleyse hayatın boyunca görebildiğim bütün bilgelerle tartışacak, Herkese, aslında benim bilge olmadığımı, aslında gerçek bilge diye bir şeyin olmadığını kanıtlayacağım. Sokrates böyle düşündü ve böyle uyguladı. Gerçekten de hayatı boyunca herhangi bir para, şan, şöhret ya da belirli bir çıkar için uğraşmadı. Öyle ki onu mahkemeye çıkarttıklarında ve onu inançsız olmakla ya da insanları saptırmakla suçladıklarında bile insanlar onun kefaletini ödemeyi teklif ettiğinde buna karşı geldi. ''Ölüm nedir ki? Ben ölümden ve yaptıklarımdan korkmam. Eğer şimdi ölsem ve tekrar diriltilsem yine yaptığım şeyi yapmaya devam ederim. Çünkü ben doğruyu yapıyorum.'' Bunun gibi tamamen kendi inancına bağlı, tamamen arkasında koştuğu şeylerin bilincinde olan ve kendisine sonuna kadar güvenen bir insan olduğunu son sözlerinde bile, savunmasında bile kanıtlamıştı. İdam edilmesi için hiçbir gerekli sebep yokken buna rağmen ona yapılan haksızlıkların karşısında gülmüş, ve gerçekleri olduğu gibi kabul etmişti. Fakat onun meşhur savunmasını başka bir videoda işleyeceğiz. Sokrates, Yunan felsefesini yeni bir aşamaya çıkartmıştı. Öyle ki artık felsefe Sokrates'ten öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrılıyordu. Felsefi düşünce kişinin bilgisinden şüphe etmeyi öğrendiği, özellikle kendini bildiğinden beri bağlı kaldığı inançlara imanla bağlandığı düşüncelere ve doğru olduğunu varsaydığı gerçeklere kuşkuyla baktığı an başlar. Sorgulamaya başlayarak felsefe yapmaya başlarsınız ve bu sorgulamanın sınırı yoktur. Her şey sorgulanabilir. Her şey ve her hareket, hatta gerçeklik bile sorgulanmaya açıktır. Bağlandığımız inançlar bizim için sarsılmaz gerçekler haline nasıl geldiler? Belki gizli bir dilek, düşünce kılığına bürünerek onları doğurdu. Belki de bizim aklımıza gelen her şey aslında bizim farkında olmadığımız bazı vahilerle bizim aklımıza düştü. Belki de aslında bizi biz yapan, bizim düşüncelerimizi, planlarımızı, karakterimizi belirleyen her şey aslında bizi yöneten bir kuklacının elindedir. Bu gibi soruların sonu yok ve kesin olarak bunlara cevap vermek de mümkün değil. Zihin dönüp kendini incelemeye başlamadan gerçek felsefe yapılamaz. Sokrates bunu Gnotis Seuton yani kendini tanın sözleriyle belirtmiştir. Buna göre insan neye inanacağını, neyin peşinden gideceğini, hatta hangi partiyi, hangi takımı tutacağını bile önce kendisini tanıyarak düşünmeli, önce kendisini bilerek karar vermelidir. Sokrates'ten önce Tales, Heraklitus, Parmenides, Zeno, Pythagoras ve Empedokles gibi büyük filozoflar yetişmişti. Ama bunların çoğu doğa filozoflarıydı. Yani nesnelerin doğal yapısını, fizik denilen ve şu anda fizik olarak algıladığımız bilimi, yani maddelerin ve ölçülebilen dünyanın bileşkelerini ve yasalarını araştırıyorlardı. Sokrates'e göre bunlar hoş ve güzel şeylerdi ama filozoflar için bütün bu ağaçlardan, taşlardan, hatta yıldızlardan çok daha değerli bir konu vardı. Akıl. İnsan ruhunu araştırıp duran Sokrates, varsayılan şeylerin üstündeki örtüyü kaldırıyor, kesin bir gerçek gibi görünen şeylere kuşkuyla bakıyordu. İnsanlar ulu orta adalet hakkında mı konuşuyorlar? Hemen onlara yaklaşıp alçak sesle ''Nedir o? Sözünü ettiğiniz şey ne? Adalet mi dediniz? Peki adalet sizce nedir? Adalet şu ise bu böyle midir? Bu ise bu şöyle midir?'' şeklinde sürekli irdeleyerek insanların gerçekte neyi düşündüğünü ya da düşündüklerini sandıkları şeyin ne anlama geldiğini ortaya çıkarıyor ve insanların ideolojilerini bir bir yıkıyordu. Hayat ve ölüm sorunlarını sana böyle kolayca çözümleyen o soyut sözlerin anlamını bana söyler misin? Onur, erdem, ahlak, yurtseverlik bunlar nedir? Kendim dediğin nedir? Sokrates'in bu hareketlerinden rahatsız olan ve fikirlerinin kırılmasını istemeyen bazıları, onun cevaplandırdığından çok daha fazla soruyu doğurduğunu ve zihinleri eskisinden daha çok karıştırdığını ileri sürerek karşı çıkmışlar ve dogmatik fikirlerine, geleneklerine bağlı kalarak Sokrates'in insanları saptırdığını, inançları değiştirdiğini öne sürdüler ve Sokrates'in ölmesini istediler. Bu çabanın sonunda ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat her şeye rağmen Sokrates, felsefedeki en güç sorunlarımızdan ikisine kesin olarak karşılık verdi. Erdem nedir ve en iyi devlet biçimi hangisidir? Ve bunları da Platon'un daha sonra Sokrates'in muhabbetlerini kaydettiği kitapların belki de en önemlisi olan devlet kitabında görebiliyoruz. Ki devlet benim en sevdiğim kitaplardan, Dönüp dönüp tekrar okuduğum kitaplardan biridir. Hepinize de okumayı tavsiye ederim. Devlet ve Ahlak, Erdem ve İyilik, En İyi Yönetim Biçimi ve Adalet Sokrates kuşağının genç Atinalıları için bundan daha önemli bir konu olamazdı. Sofistler bu gençlerin Olimpos tanrılarıyla tanrıçalarına ve onların getirdiği ahlak düzenine uydukları sürece insanların her şeyi yapabileceğine inanmışlardı. Kişi inançlı ve tanrılara ve özellikle de devlete uygulu gidiyorsa dilediği her şeyi yapabilir, kendisini her türlü aklayabilirdi. Fakat ya tanrılar ya da devlet farklı bir yoldaysa, ya devleti yöneten kişi, devletin başında olan kişiler aslında çok da bilgili insanlar değillerse, nasıl ki siz bir ressama resim yaptıracaksanız, o ressamın iyi de yetenekli birisi olmasını bekliyorsanız, ''Nasıl ki siz iyi bir aşçı istediğinizde bu işi yani yemek yapma işini bir inşaatçıya vermiyorsanız, iyi bir lider, iyi bir kral istiyorsanız da bu işi iyi yapamayacak insanlara vermemelisiniz. Peki bu durumda en iyi yönetim şekli hangisidir? Demokrasi her zaman iyi midir? Ya da oligarşi belki de çözüm müdür? Bu gibi sorular o dönemki bütün anlayışları yıkıyor ve insanların gerçekten de anarşiye kaymasına sebep veriyordu.'' Sokrates'in amacı toplumu bölmek ve Atina ahlakını çakartmak değildi tabi ki. Sadece insanların düşünmesini sağlamaktı. Çünkü Atina, Spartalıların eline geçmişti ve yönetim gerçekten de çok kötü yönlerde değişmişti. Peki kötü derken kime göre kötü? Bize göre mi, size göre mi, Sokrates'e göre mi? Sırf bu kötü tanımını tartışmak için bile saatler, haftalar boyunca aralıksız konuşulabilir. Ki bu konuşmalar sizi eğer uygun bir yerde yaşamıyorsanız Sokrates gibi ölüme götürebilir. Fakat Sokrates'in niyeti ölmek ya da başa geçmek değildi. Onun tek derdi Atina'yı kurtarmaktı. Cehaletten kurtarmak, bataklıktan kurtarmak. Sokrates'e ölümü de ölümsüzlüğü de getiren şey bu sorulara verdiği cevaplardı. İnsanlara söylediği şeyler her ne kadar onun ölmesine sebebiyet verdiyse de aynı zamanda 2300 yıl sonra bile hala konuşulmasına yani ölümsüz olmasına sebebiyet verdi. Eğer o eski politeist anlayışı geri getirseydi, azat ettiği ruhlar sürüsünü tapınaklara ve kutsal topraklara götürüp atalarının tanrılarına sunaklarda bulunmalarına ön olsaydı, yaşlı yurttaşlarının saygısını kazanabilirdi, çok daha fazla yükselebilirdi ama bu boş bir şeydi. Hatta intihar demekti. Akılsal manada bir intihar. Ahlak anlamında bir intihar. Çünkü geri geri mezara dönmek olurdu bu. Onun deyimiyle mezarların üstünden atlayıp geçmek olmazdı. Sokrates'in kendine özgü bir dini inancı vardı. Tek bir tanrıya inanıyor ve ölümün onu bütünüyle yok edemeyeceğine kendince güveniyordu. Sonsuza dek sürecek bir ahlak yasasının bu denli belirsiz bir teoloji üzerine kurulamayacağını da biliyordu. Hem Tanrı'ya inananlar hem de inanmayanlar için geçerli, dinsel öğretilerden alabildiğine uzak bir ahlak sistemi kurulabilseydi, varsın teolojiler birbirini izlesin. Bu söz dinlemez bireyleri, toplumun barışsever vatandaşları haline getiren ahlak bağı gevşemezdi. Gerekirse dinsiz olsunlar fakat ahlaklı, inançlı ve saygılı olsunlar. Çünkü din neydi? Söz gelimi iyi olandı. Peki iyi olmak neydi? Akıllı insanlar eğer Tanrı'yı biliyorlarsa iyi davranırlar. Kötülük yapanlar ya Tanrı'yı bilmiyorlar, cahiller ya da Tanrı'yı bildikleri halde ona meydan okuyorlar ki bu da onları akılsız yapar. Dolayısıyla iyi demek aslında akıllı demekti. Erdem de aynı zamanda bu akılın farkında olmak yani bilge olmak anlamına geliyordu. Bütün günahlar belki de sakat düşünmekten, nesneleri bütünüyle görememekten, budala olmaktan ileri geliyordu. Tabi akıllı kişinin de aslında bilgisiz kadar yabani ve toplum dışı içerikleri olabilirdi. Fakat akıllı kişi bu içerikleri, bu içgüdüleri dizginlemeyi bilir ve ötekiler kadar hayvansı davranışlara yer vermezdi. Örneğin sırf güzel bir kadın gördü diye onunla alakalı kötü şeyler düşünmeye başlamaz ya da durduk yere insanları kandırarak kendi menfaatine insanları kullanmazdı. Dolayısıyla akıllıca yönetilen bir toplumda her insanın çıkarı, ilkelere ve toplumsal davranışa bağlı olurdu. Barışı, düzeni ve iyi niyeti sağlamak için nesnelerin ve olayların iç yüzünü kavramak yeterdi. Ama hükümetin kendisi kargaşalık içinde olup saçmalıklarla dolduysa, iyi yönetemediği halde sadece buyurmakla ve emretmekle yetiniyorsa, bu durumda bireyden yasalara boyun eğmesi ve kendi çıkarını bütün toplumun iyiliği çerçevesinde tutması nasıl beklenebilir? Akılcı düşünce bulunmayan yerde elbette kargaşa olacak. Yığınlar bilgisizlik içinde acele kararlar aldıkları için düşünmeye zaman bulamayacak ve çoğunluk yanlış kararları vererek ülkeyi daha da yanlışa sürükleyecek. Bir süre sonra bu yanlış kararların farkına varacak ve pişman olacak fakat iş işten geçmiş olacak. Yalnızca çoğunluğun yani insan kalabalığının bilgelik sağlayacağını, herkesin kabul ettiğinin doğru olacağını düşünmek basit ve boş bir inanç olur. Yığın halindeki insanların yani kalabalığın yalnız başına olan insanlardan daha büyük kötülükler yaptığı, kalabalığın birbirinden güç alarak, nasıl olsa benim üstüme bir şey kalmaz diyerek ya da günahı, vicdan azabını diğerleriyle paylaşarak normalde yapmayacağı şeyleri yapmaya başlaması tarihte binlerce kere görülmüştür. Devlet yönetimi öyle bir iştir ki insan aklı hiçbir zaman tam olarak buna yetemez. Bu yönetim en ince zekaların, ve en iyi filozofların düşüncesini gerektirir ve dolayısıyla bir devleti yönetmek için filozoflara ihtiyaç duyulur. Zaten eğer bir devleti bir filozof yani iyiliğin, kötülüğün, doğrunun, yanlışın, nerede ne yapmanın gerektiğinin farkında olan bir insan yönetiyor ise o toplum herkesin görebileceği kadar açık bir şekilde yükselir. Tabii ki Sokrates'in bunu söylemesi, insanlar onu filozof olarak adlandırdıkları için sanki kendisi devleti devirip başa geçmek istiyormuş gibi bir algı yarattı. Gerçi onu tanıyan herkes böyle bir amacı olmadığının farkındaydı fakat onu sevmeyenler bu fikri iyice kullandılar. Demokratların önderi Anitos'la Meretos Sokrates'in ölmesi gerektiğini, böylesinin daha iyi olacağını düşündüler ve tarihteki en haksız sonuçlanan davalardan birisi görülmeye başladı. Hikayenin sonrasını hepimiz biliyoruz. Zaten Eflatun yani Platon bu yeğitçe savunmayı şehirden de güzel bir şekilde düz yazıyla kaleme almış ve bugüne kadar bizlere ulaştırmayı başarmıştır. Felsefenin verdiği ilk şehit savunmasında özgür düşüncenin haklarını ve zorunluluğunu açıklamıştı. Devlete karşı değerlerine sahip çıkıyor ve her zaman hor görmüş olduğu kalabalıktan merhamet dilenmeye yanaşmıyordu. Oradaki insanların onu bağışlama yetkileri vardı ama kendisi sığınmayı onuruna yediremiyordu. Kudurmuş kalabalık ölümünü isterken yargıçların onu serbest bırakmaları gerektiğine inanması kuramlarının garip bir doğrulamasıydı. Kesinlikle ve kesinlikle eğer orada özür dileseydi ya da ben sizin inandığınız şeye inanıyorum lütfen beni affedin deseydi bağışlanacaktı. Ya da arkadaşlarının onun kefaletin ödemelerine izin verseydi yine kurtulacaktı. Fakat hayatını erdem, iyilik, felsefe, aydınlanma gibi şeyleri harcamış birisinin ve özellikle hayatın ve ölümün önemsiz olduğunu savunan birisinin iş kendisine geldiğinde ölüm korkusundan lütfen beni affedin gibi şeyler söylemesi beklenemezdi. Kaldı ki savunduğu her şeyde haklıydı zaten. Onu öldürmek isteyenler aslında haksızdı. O belki burada ölerek bir hayatı kaybedecekti ama onun ölümüyle beraber birçok insan birçok şeyi fark edebilecekti. Ve gerçek erdemlilik, gerçek iyilik, iş size geldiğinde, gerektiğinde kendi hayatınızı bile feda edebilecek olmanızdır. Kendi çıkarlarınızı değil, çoğunluğun çıkarlarını ama doğru olanı yapmaktır. Zaten hayatını bu gibi şeyler uğrunda feda edenler, ulu önderler, ulu liderler olarak hatırlanmış ve böyle liderlere sahip olan toplumlar da her daim bununla övünmüşlerdir. Şanslıyız ki bize de yakın zamanda hem böyle felsefi bir derinliğe sahip olan, hem asker olarak çok başarılı bir konuma yükselen hem de devlet yönetimi konusunda gerçekten de başarılı bir lider geldi. Neticede Sokrates o meşhur savunmasını yaptı ve hakkındaki bütün iddiaları boşa çıkardı. Ölümünden önceki son konuşmasında bile bir kitap yazılacak kadar, felsefenin ilerlemesini sağlayacak kadar bilgi vermişti. Mahkeme ona verecek cevap bulamayınca sinirlerinden, Yine onun ölüm kararını verdiler ve Sokrates, baldıran zehri içerek öldü. Dostları, Sokrates'in ölmesini engelleyebileceklerini, eğer isterse onu kaçırabileceklerini ya da bazı hakimlere rüşvet verebileceklerini söylemişlerdi. Fakat özgürlük, hapisten çıkmak ve yine insanlarla konuşabilmek değildi. Özgürlük, eğer gerçekten de şuradaki 70-80 yıllık hayatımızdan da öte bir gerçeklik varsa, eğer ahiret varsa oraya hak ederek ve alnı açık bir şekilde gitmekle olurdu. Ayrıca Sokrates'in dediğine göre ölmek gerçekten de ilginç olabilirdi. Eğer gerçekten de gidilecek bir yer varsa bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün filozoflar da orada olacaklardı. Bugüne kadar bilge diye anlatılan filozoflar. Bakalım ne kadar bilgelerdi bir de onlarla konuşmak onların zekasını ölçmek gerekiyordu. Videoyu sonlandırmadan önce Sokrates'in baldıran zehrini, içişini ve son saatlerini nasıl geçirdiğini anlatmak istiyorum. Yıl M.Ö. 399'du. Ağlayıp sızlayan dostlarına, öğrencilerine kaygılanmayın dedi. Gömdüğünüz sadece bedenimdir. Eflatun bu sahneyi dünya edebiyatının en büyük eserlerinden biri olan Phaidon'da şöyle dile getirmişti. Sözünü bitirince Sokrates ayağa kalktı. Yıkanmak üzere başka bir odaya geçti. Kriton bize kalmamızı söyleyerek arkasından gitti. Aramızda konuşulanları konu dışına çıkmaksızın tekrar tekrar gözden geçirdik. Aynı zamanda içine düştüğümüz felaketin büyüklüğü üzerinde konuşarak onu bekledik. Gerçekten de babasız kaldığımızı hissediyorduk. Bundan böyle yetimler gibi yaşayacaktık. Yıkandıktan sonra yanına çocukları getirildi. Onun henüz ikisi küçük, biri büyük üç çocuğu vardı. Yakınlarından kadınlar da geldiler. Krito'nun yanında kendilerine öğütler vererek onlarla konuştu. Sonra kadın ve çocuklara çekilip gitmelerini söyledi. Kendisi de bizim yanımıza geldi. Güneş batmak üzereydi. Sokrates içeride çok kalmıştı. Yıkanıp gelince oturdu. Bundan sonra konuşma çok kısa sürdü. Çünkü 11'lerin uşağı önüne dikildi. Uşak, Sokrates dedi. Başkalarına ettiğim sitemi doğrusu sana edemem. Hakimlerin buyruğu olan bu zehri içeceksiniz dediğim zaman bana kızıp güceniyorlar. Beni lanetliyorlar. Başka başka fırsatlarda olduğu gibi onların aksine olarak senin en yiğit, en yumuşak huylu ve şimdiye kadar buraya gelenlerin en iyisi olduğunu daha buraya geldiğin ilk anda anlamıştım. Şimdi bile bana kızıp gücenmediğinden eminim. Sen onları, buna sebep olanları pek iyi tanıyorsun. Onlara kızıyorsun. Şimdilik sana ne haber vermeye geldiğimi biliyorsun. Alın yazın neyse o olacak. Elinden geldiği kadar dayanıklı ol. Keşke elimden seni kurtarmak gelseydi. Döner dönmez gözlerinden acı yaşlar döküldü. O zaman Sokrates ona bakarak teşekkür ederim dediğini yapacağım dedi. Sonra bizlere dönerek ekledi. Şu adam ne kadar ince duygulu. Burada bulunduğum sürece beni görmeye, benimle ara sıra konuşmaya geldi. Beni öldürme görevi ona verildiği halde bana karşı oldukça merhametliydi. Neyse, hadi bakalım. Kriton, ezilmişse zehri getirin, değilse ezin. Kriton ona cevap olarak, ''Fakat Sokrates, eğer yanılmıyorsam güneş henüz dağların tepesinde.'' Daha batmadı. Başkalarının buyruktan çok uzun süre sonra, iyice yiyip içtikten ve hatta sevdikleriyle beraber olduktan sonra, seviştikten sonra zehri içtiklerini biliyorum. Acele etme, daha vaktin var. Sokrates, ''Pek tabii Kriton.'' Senin sözünü ettiğin bu adamlar, bunu yapmayı bir kazanç sayıyorlar. Bana gelince böyle bir şey yapmak istemiyor olmam pek yerinde. Çünkü zehri biraz daha geç içmekle sanırım kazanacağım pek de bir şey yok. Ayrıca hayata bağlanmakla, artık bir şey kalmadığı halde onu korumak ve esirgemekle, böyle şeylerle uğraşmakla kendi kendime gülünç olurdum. Bu kadar konuştuğumuz yeter. Hadi sözümü dinle. Artık ölme vaktim geldi. Bu sözler üzerine Kriton, yanındaki adamına işaret etti. Adam bir süre sonra zehri getirdi. Zehri bir kap içinde ezilmiş olarak getirmişlerdi. Sokrates adamı görünce, "Ee dostum, söyle bakalım. Sen bu işleri benden iyi biliyorsun. Ne yapmam gerekiyor?'' Zehri veren, ''Fazla bir şey yapman gerekmez. Yalnız içtikten sonra bacaklarında bir ağırlık duyuncaya kadar gez. Sonra da sırt üstü uzan. Böylece etkisini daha hızlı gösterecektir.'' Sokrates eşsiz bir sükunetle, titremeden, sararıp solmadan ve yüzünden okunuyor ki hiç korkmadan kabı aldı. Ekekrates, o bildiğim boğa bakışıyla adama bakarak, bu itkinin azını keşke tanrıların üzerine dökmemize izin olsaydı. Sokrates, eğer tanrılar varsa lütfen ölümüm hızlı ve kolay olsun, varlarsa en azından bunu kabul etsinler diyerek hiç durmadan, irkilmeden, tiksinmeden dibine kadar zehri içti. O ana kadar ağlamamak için elimizden geleni yapmıştık. Ama içtiğini, içip bitirdiğini görünce kendimizi tutamadık. Ben de dayanamadım. Gözyaşlarım seller gibi boşalıverdi. Yüzüm örtülü, iki büklüm, kendim için. Muhakkak onun için değil, evet. Böyle bir arkadaştan yoksun kalan kendim için, kendi felaketim için ağlıyordum. Hatta benden çok önce Kriton'da gözyaşlarını tutamaz bir halde kendini dışarı atmıştı. Hiç durmadan ağlayan Apollo Loros'a gelince... O da acısından, öfkesinden bağırıp çağırmaya başladı. Bunlar Sokrates'ten başka orada bulunanların hepsinin yüreğini parçalamıştı. Sonunda Sokrates bağırarak ''Dostlarım ne yapıyorsunuz? Ne kadar tuhafsınız. Ben kadınları en çok bunun için. Onların bu gibi ölçüsüzlüklerini önlemek, ağlamalarını engellemek için yollamıştım. Çünkü ölürken uğurlu sözlerle ölmek gerekir. Sakin olunuz, metin olunuz. Bu bir kayıp değil.'' ''Belki de ölerek kazanıyorum.'' Bu sitemleri işitince utancımızdan kızardık ve ağlamamak için kendimizi tutmaya başladık. Ona gelince biraz dolaştıktan sonra bacaklarının ağırlaştığını söyledi. Adamın ona söylediği gibi arkası üstü uzanıp yattı. Aynı zamanda zehri vermiş olan adam eliyle ayaklarına ve bacaklarına dokunarak ara sıra onları yokluyordu. Sonra ayağını kuvvetlice sıkarak bir şey duyup duymadığını sordu. Sokrates hayır dedi. Bundan sonra adam bacaklarının aşağısını sıktı ve ellerini daha yukarı götürerek vücudun soğuyup katılaştığını bize de gösterdi. Ona tekrar dokunarak soğukluk kalbe geldiğinde Sokrates'in öleceğini söyledi. Karnının alt kısmı çoktan soğumuştu bile. Sokrates örttüğü yüzünü açtığı vakit şu son sözlerini söyledi. "Asklepios'a bir horoz alamıştık. Sözümü tutmayı unutma. Ama bize başka diyeceğin bir şey yok mu?'' Maalesef Sokrates bu soruya artık karşılık veremedi. Biraz sonra bir kıpırdanma ve silkinme oldu. Adam onun örtüsünü açtı, gözleri yukarıya doğru dikilmişti. Bunu görünce Kriton ağzını ve gözlerini kapattı ve işte diyebiliriz ki zamanımızda bizim tanıdığımız insanların arasında en bilgini ve en doğrusu, en dürüstü, en iyi kalplisi işte bu şekilde öldü. Sokrates'le alakalı birçok fikir vardır, aslında iki yüzlü olduğu, aslında tek bildiğim hiçbir şey bilmediğim derken bilinebilecek en iyi şeyi bildiği için aslında yine en bilgin olduğunu iddia ettiği ve hatta kendisini tanrıdan bir vahiy almış bir peygamber gibi tanıtmaya çalıştığı ve bütün tartışmaları laf oyunlarıyla karşısındaki insana istediği şeyi söyletirerek ve gördün mü aynı fikirdeymişiz diyerek kendi fikirlerini insanlara empoze ettiği gibi birçok düşünce ve suçlama vardır. Fakat birçok filozofta onu felsefenin babası olarak ve gerçekten de evreni sorgulamak yolunda bize büyük bir kapı açtığını söyleyerek onu saygıyla yad ediyor. Sokrates'in fikirleri, gerçekten de kafa karıştıran, fakat insanın tabiri caizse zekasını yükselten, düşündüğünüzde sizde bazı şeylerin açığa çıkmasına sebep olan şeylerdi. Ki eğer felsefe yaptığını ya da dinleri incelediğini söyleyen birisi varsa, Sokrates'i hiç okumadan bunu yapıyorsa, yanlış yapıyordur. Sokrates'i tanımadan felsefeye ya da dini inançlara, ideolojilere girmek, tekerleği olmayan bir arabada ilerlemeye çalışmak gibidir. Tabii ki Sokrates felsefenin babası değildir. Sokrates'ten önce de birçok filozof gelmiştir fakat Sokrates hiç yabana atılamayacak bir şekilde içlerinden en öne çıkandır. Bundan sonraki videolarda Sokrates'in savunmasını, onun ideal devletini elimden geldiğince basit bir şekilde işlemeye çalışacağım. Tabii ki bunu yaparken birçok filozof, birçok felsefi düşünce ve sorgulayışla birlikte yeni konulara da gireceğim. Ama şimdilik bu kadar. Ben Diamond, görüşmek üzere.